Açık Radyo'nun sevgili dinleyicileri, Dünyayı Okumak programından hepinize merhaba. Ben Aytaç Timur. Ee, Türkiye için çok önemli bir haftaya giriyoruz. Bu pazar ülkemizde seçimler var. Açık Radyo'da da bu konuda pek çok program yapılıyor, kayıt yapılıyor. Ama ben bu SAM seçime girilirken bu haftada seçimle ilgili bir program yapmak istemedim. Özellikle son iki programımız daha çok... O tip kitaplarla ilgiliydi. Şimdi, şimdi sizi tekrar dünyayı okumakta romanların dünyasına götürmek istiyorum. E, elimde bir roman var. E, roman düşbazdan yayınlanmış. Kitabın adı kendine ait. Evet kapağında e, denizde yüzen birini görüyoruz böyle. Bize yaz mevsimini hatırlatıyor. Karşıda güneş pırıl pırıl parlıyor ve onun yazarı Burcu Özer Katmer Açık Radyo'da. Burcu hanım Açık Radyo'ya hoş geldiniz. Hoş buldum. Merhaba herkese. Çok teşekkürler. Şimdi son 4 yıldır öğrendiğime göre İsviçre'de yaşıyorsunuz ee, ama kitabınız Türkçe'ye yayınlandı. Biraz şöyle başlayalım. Kendine aitin hikayesi nasıl, yazım hikayesi nasıl? Çünkü enteresan da bazı özellikleriniz var. Birazdan dinleyicilerimize onu aktaracağım. Ee, teşekkür ederim. İki yıla yayılan bir yazım yolculuğu bu. Elbette hikayenin tohumunun ne zaman e, toprağa düştüğünü ya da doğduğunu düşünürsek e, geçmişi de var. Çünkü içinde e, birçok insan hikayesi var. Ben aynı zamanda eğitmenlik ve koçluk yapıyorum. E, çokça insan hikayesi duyuyorum. E, burada hiçbir gerçek hikaye yok ama her kurguda olduğu gibi e, birçok insanın hikayesinden e, parçalar da var. Ama eğer yazım yolculuğundan bahsedersek iki yıllık bir yolculuktan bahsediyoruz. Peki nasıl harekete geçtiniz? İtici güç ne oldu? Ee, epey zaman önce karar vermiştim bu hikayeyi yazmaya. Pandeminin biraz daha artık sonlarına yaklaştığımız dönemde buna adanmaya karar verdim. Ee, beraberinde uzun bir yazım kursu yolculuğum da oldu ee, ve daha çok hikayeyi dinlemeye fırsat yaratıp alan açtıkça açılmaya da başladı hikaye bana. Ee, ve adammış bir şekilde bu iki yılı kendine aitle birlikte geçirdim. Bir kavramınız var kabile. Hı hı. Nedir bu bir kabilesi? Bu bana şeyi hatırlatıyor. İşte Kurtlarla Koşan Kadınlar diye efsane bir kitap var böyle. Evet. Çünkü orada hem kurtların bir yalnızlık tarafı var. Hem onlar bir arada yaşıyorlar. Ondan sonra ciuma. Ben o kitabı okumadım. Bir fikrim yok ama kurt bir kitap. Yani evet benim ama... başucu kitabım. Evet. Bu, <gülüyor> Peki bu kabile nasıl türedi? Biraz oradan sütler misin lütfen? İhtiyaçtan türedi aslında. Biraz daha... E... Birey çağında yaşarken, birey kendi hikayesinde kaybolma potansiyeli taşırken insanlık olarak ortak ne yaşıyoruz? Acaba benim şu an yaşadığım deneyimi geçmişte yaşayıp bana ilham verebilecek, yanımda hissedebileceğim kimler, hangi hikayeler var derken insanlığın geçmişine döndüm belki böyle söyleyebilirim. Her şeyin başladığı yere, o kabile alanına hem Bilge büyüklerimizin bizimle olabileceği, hem yargısızca herkesin deneyimini paylaştığı bir alanın olabileceği, en önemlisi de belki insanların düzenli olarak bir araya geldiği, bir şeyin etrafında toplandığı şey demek benim için. E, arayışım bu. Dolayısıyla kabile arayışı da buradan doğuyor. Benim de Kabilesini Arayan Kadınlar diye bir podcastim var. E, ve bizi bir araya getirenin bu arayış olduğunu hissediyorum. Kabile arayışı olduğunu hissediyorum. E, Podcastin adını bir daha söyler misiniz? Belki dinleyicilerimiz katılmak isterler. E, elbette. Kabilesini Arayan Kadınlar. Şimdi ilginç bir başlık. Orada ne yapıyorsunuz? Ben gerçi romanda kalmak istiyorum ama arada bir ona da bir paragraf açalım müsaadenizle. Tabii ki çok isterim. Benim göçmenlik yolculuğumla birlikte yani yaklaşık 4 yıl önce birçok kimliğimi belki geride bırakıp işte eğitmenlik yaparken, koçluk yaparken... Aktif bir iş yaşantım varken kızımın bakım sorumluluğunu daha çok alıp rol paylaşımında e, göçtüğümüz ilk dönemde çok şey paylaşmaya ihtiyacım oldu. E, göçmek aynı zamanda işte geride bıraktığınız kimliklerle birlikte çok savunmasız da olup yeni sizlere açıldığınız bir yolculuk bana göre. E, şimdi hangi yeni benlerle tanışacağım diye bakarken ifade bulmak isteyen çok şey oldu. Ve şey dedim boşluğa da olsa ses edeceğim. Bunları anlatmam gerekiyor. E, Jung'un bir sözü var. Umarım doğru ifade edebilirim. Konuşuyorum. Çünkü konuşmak e, ruhumun neşesini bulmasına yardımcı oluyor diyor. E, dolayısıyla ben de aynı yerden konuşmaya çok ihtiyaç duyuyordum. Ve ben anlatmaya başladığımda hikayelerimi savunmasız bir şekilde, çok otantik bir yerden. Ben de diyen çok ses geldi o karanlıktaki boşluktan. Bugün aslında kocaman bir kabile gibi olduk. O ortak arayışımız bizi bir araya getirdi. Bu benim için çok umut verici bir hikaye tabii. Bunu peki yani yaz, yazma da uyarlarsak, yazma macerası da biraz böyle mi? Çünkü sanki yazdığınızda da ee, bir yazar ilk defa olarak hayatında artık tanışmadığı insanlarla da podcast olduğu gibi konuşma imkanı yakalıyor. Ee, üstelik de bu böyle hani bir göle taş atmak gibi dalga dalga yayılıyor. Ee, gittikçe daha çok insana ulaşıyor ya da hiç sizin e, elinizin varmayacağı örneğin işte Mardin'in bir kasabasında e, 28 yaşında işte genç bir marangoz da sizi okuyabilir Mesela bunları düşünmek bazen bana böyle e, kitabın, yazının e, ne kadar müthiş bir potansiyeli sahip olduğunu düşündürtüyor. E, kitapta da siz bu potansiyeli hissediyor musunuz kalbinizde? Bir kere çok sevdiğim bir metafor kullandınız Aytaş Bey. Ben de hep şey derim göle taş atmak gibi. Çünkü onun suda e, yarattığı dalgalar sınırsızdır. Çıplak gözle onu görmeniz bazen mümkün değildir. Kendine aitin yolculuğunda daha şimdiden bunu deneyimliyorum ben. Çok başka yerlerden bir şekilde okudum ya da okumayı çok istiyorum. Bu kitap beni çağırıyor diyen kişilerle buluşuyorum. Ya da şöyle bir örneğim var. Bir genç arkadaşımız bana Maraş'tan deprem bölgesinden ulaştı. Dedi ki ben sınavlara hazırlıyordum, hazırlanıyordum ve şu anda kitaplarım her şeyim. Okumayı çok seven biriyim. Göçük altında kaldı ve. Ee, bir yolunu bulup ben ona kitabı ulaştırabildim. Belki bu kitap ona bir umut olacak bilemiyorum. Ya da onun aracılığıyla birilerine umut olabilir. Ee, hani insanlık olarak ne, ne yapabiliyorum ki ya da ne yapabilirim ki dediğimiz noktada bazen hikayeler belki bize güç veriyor. Çünkü içimizde hissettiğimiz umudu karşı karşıya oturduğumuzda sadece bir kişiyle belki paylaşma şansımız var. Ama yazıya döktüğümüzde bazen artık sesle de dijital çağda Kime ulaşacağını bilmediğiniz şekilde sınırsız bir halka, bir dalga yaratabiliyorsunuz suda. Ee, yine aynı şeyi söyleyeceğim, bu benim için çok umut verici. Evet, çok, çok güzel. Bu arada kelimeleri konuşurken de güzel kullanıyorsunuz. Şimdi Açık Radyo'nun sevgili arkadaşları, ben geçtiğimiz pazar, böyle hep içimden geçen bir şey vardı, romancıları bir araya getirelim, belli bir konu etrafında söyleşelim diye. Suha dedi ki Penguen de buna sıcak baktı, bize salonunu verdi. Burcu Hanım da sağ olsun buraya katıldı ve dört romancı, Sonsuzluğa Açılan Kapı Roman başlığında bir söyleşi gerçekleştirdiler. Ben de oraya söyleşiyi dinlerken Burcu Hanım siz de orada enteresan bir şey söylediniz. Dediniz ki kitabımda içimdeki benlerden, kişiliklerden farklı farklı olanlar seslendi. Şimdi bu cümle de bana enteresan geldi. Biraz bunu açar mısınız? Yani içinizde başka başka kadınlar var, başka başka bunların arzuları var, hedefleri var, hayalleri var değil mi? Evet. Ve bu, bunlar böyle satırlara aktığı biraz, burası bir etkiledi biraz bundan bahseter misiniz? Teşekkür ederim elbette. Belki arketipler üzerinden bunu ele almak ve ifade etmek benim için daha kolay. Çünkü benim yolculuğumda örneğin kadın psikolojisinden yola çıkarsak tanrıça arketipleri ilk karşılaştığında inanılmaz bir yer bulmuştu. Çünkü toplumda sizi biri olmaya koşuluyor ya, kendinizi ifade etmek için bir masayla masada biriyle karşılıklı oturduğunuzda kim olduğunuzu ifade etmek için seçtiğiniz ve e, beslemeye çalıştığınız kimlikler var. Ve bu bazen içinizde fark etmediğiniz çatışmalara sebep olabiliyor. Çünkü ya ya da diye bakıyoruz. Oysa işte tanrıça arketipleri bunun sadece bir örneği. Bir kadının içinde en az sekiz tanrıçanın sembolize ettiği e, arketiplerle ifade edilebilecek farklı kadınlar olduğundan bahsedilir. Bundan yıllar önce ben bununla ilk karşılaştığımda bir nefes vermiştim. Oh diyerek çünkü... Bir dakika, ben buysam bu ol olamam e, denilen bir koşulanmadan geliyordum. Belki hepimiz zaman zaman bunu deneyimliyoruz. Çok güzel. E, dolayısıyla e, yolculukta açılabildiğim yer ya ya da yerine ve veya oldu. Bu benim ve bu da benim ve bunların bir arada var olması mümkün. E, bütün niye işte aslında bireyleşme yolculuğunda bütün olmaya açıldığımız yer böyle bir yer gibi geliyor bana. E, Evet hepsinden bende bir parça var. Ee, ana karakterlerimizden biri, yaşlı bilge karakterimiz Irina'nın dilinden söylersek e, o kadınların hepsi benim ama tek başına hiçbiri ben değil diyor içindeki kadınlar için böyle bir yolculuk. Bu karakterleri kurgularken de kendi içinize bir bakıyor musunuz? Bir içgörü var mı orada? Galiba yazar olarak kendi sesinizle karakterin sesini ayırt etmek önemli bir e, mesele. E, editörümle de bu konuda sağ olsun çok destek aldım ve yolculuğumuzda çok konuştuk. Çok dikkat vermeye çalıştım. Bu Burcu'nun sesi mi? Burcu kendi meselesini mi şimdi burada ifade etmeye başladı. Yoksa gerçekten karakterin sesi mi? Ben yıllardır aynı zamanda farkındalık eğitmeni olarak çalışıyorum. E, hep o Beden farkındalığıyla da bir dakika şimdi bende çok duygu yükseldiyse bu benim hikayem mi yoksa kendi hikayemi geri plana alıp gerçekten karakteri dinleyebiliyor muyum ee, dediğim yerler oldu bu anlamda da çok deneyim kazandırdı bana ama geldiğim noktada şu anda evet bu onun hikayesi ben onu dinledim. O karakterle benim ortak yanlarımız var diyebiliyorum. <gülüyor> Çok güzel ifade ettiniz. Ee, sevgili dinleyiciler, Burcu Özer Katmer'le kendine ait kitabını konuşuyoruz. Burcu Hanım müsaade ederseniz burada dinleyicilerimize işte geçen hafta listelere düşen bir şarkıyı paylaşmak istiyorum. Bu şarkıda da 70 tane müzisyen 10 farklı dilde... E, aşıkların sözü kalır diye bir çalışma yaptılar. E, bu tabi biraz e, e, kusuruma bakmayın dinleyiciler e, biraz uzun bir parça. E, programın el verdiği kadar bir kısmını sizinle dinletiyorum. Şimdi bu 70 müzisyene kulak verelim. Dünyayı Okumaktan tekrar merhaba ben Aytaç Timur. E, Burcu Hanım'la kendine ay kitabını konuşmaya devam ediyoruz. Burcu Hanım tekrar ben pazar günü yapılan söyleşiye bir referans vermek istiyorum. E, çünkü Türkiye'de pek az konuşulan bir şeyden söz ettiniz. Dediniz ki ben de bir göçmenim. Dört yıldır İsviçre'ye gittim ve göçmenlerin yaşadığı sıkıntıları biraz daha işte kendim yaşayarak anlamaya başladım. İşte avantajlarım var, dezavantajlarım var dediniz. Hakikaten böyle gittikçe göçmenlerin sayısı artıyor. Ben tabii ee, çok sevdiğim permakültürde bir kavram var ondan bahsetmek istiyorum kenar etkisi deniyor buna permakültürde diyorlar ki işte siz diyelim ki belirli bir alana belirli bir alana domates ektiniz ee, yan tarafta da nane bahçesi var işte onun bu tarafında bilmem biber var filan ya da yan komşunuz sizden habersiz bambaşka şeyler ekti o zaman diyorlar işte kenarı gözlemleyin kenara hiçbir şey ekilmedi orada doğa en mucizevi şeylerini veriyor Buna da kenar etkisi deniyor. Şimdi permakültürün bu kenar etkisini kültüre uyguladığımızda da diyorlar ki e, yaratıcılık e, neredeyse yüzde yüze yakın bir oranda şehirlerde oluyor. Çünkü şehirlerde kültürler karşılaşıyorlar. E, karşılaştıkları zaman da işte orada mucizevi, hiç kimsenin öngöremeyeceği, öngöremeyeceği yaşantılar e, hayata geçiyor. Hatta siz de söyleşti dediniz işte Pakistanlı bir arkadaşım var, Alman komşum var, şu bu. Ee, belki buradan hareketli, göçmenliği, kenar etkisi bu konudaki görüşlerinizi de paylaşırsanız çok sevinirim. Çok teşekkürler. İlk duyduğumda çok etkilendiğim bir kavram benim kenar etkisi. Ha, yani. ha, bu demiştim. <gülüyor> Harika. Birkaç boyutta ele alabiliriz belki. Bir kere yaşadığım kültür benim. Sistemin insana baskın gelebildiği bir kültür, İsviçre kültürü. Evet, ben kendi deneyimden bahsediyorum. Yani dört yıldır orada yaşayan biri olarak çok güçlü bir sistem kurulduğunu ama bir yandan da bazen sistemin bireyin etkisine baskın gelebileceği bir noktada olduğunu görüyorum. Bu bazen de orada da te tek tipleşmeyi getiriyor. Ben Zürih'in merkezinde yaşamıyorum daha küçük ve yaşamaktan mutlu olduğum bir şehirde yaşıyorum. Görece yine büyük bir şehir. Fakat bazen yazar olarak yaratıcılığa ve beslenmeye ihtiyaç duyduğumda bilinçli bir seçimde büyük şehire gidiyorum. Çünkü daha farklı insan tipleri görmeye ihtiyacım var. E, nasıl ki ben göçtüğümde başka bir kültürde oraya gittiysem ya da hayatım içinde orada başka kültürlerden gelen e, dostlarım oldukça besleniyorsam ee, orada bile şey tehlikesini yaşıyorsunuz. Yaşadığınız küçük şehirde gününüz hayatınız akmaya başladığında tek tip insanlar görmeye başlıyorsunuz. Oysa Zürich çok kozmopolit bir yer değil belki. Hani birçok farklı büyük şehir çok daha kozmopolit ama yine de şehir merkezine geldiğiniz anda diyorsunuz ki "Oh, şimdi değişik insanlar görüyorum." Ve o işte her yazar çok da gözlemcidir bence. E, ister istemez bir köşeye oturup insanları izlerken hikayeler yaratmaya başlıyorsunuz içinizde. Bence bu böyledir, o çocukluktan itibaren sizinle olan gözlem gücü ve hikayeler yaratma isteği çok renkli bir yerde olduğunuzda vücut bulmaya başlıyor. E, evet göçmek ama göçtükten sonra da orada tek bir yerde sıkışmayıp yine farklı kültürlere açılmak. Bendeki karşılığı biraz böyle. Çok güzel. Bu gözlemle ilgili de yani karakterleri oluştururken gerçekten böyle gizli gizli insanları böyle gözlüyor musunuz? Ee, yoksa daha çok hayal gücünüzü mü kullanıyorsunuz? Bir de onu sormak istiyoruz. Diye. Ben çok hikaye biriktirdiğimi hissediyorum Aytaç Bey. Bir ferahlama oldu bende. Umarım roman <gülüyor> formunda yazmaya devam ettikçe bu devam edecek. Ee, çok fazla insan hikayesi biriktiriyorum. Çünkü çocukluğumdan itibaren çok gözlemciydim. Benim 6 yaşında bir kızım var. Onda bu sürece kendi çocukluğumu o kadar net hatırlamıyordum ama o da çok gözlemci. Böyle kocaman gözlerle etrafı nasıl izlediğini gördükçe diyorum ki şimdi hikayeler biriktiriyor. Ben de öyleydim çocukluktan itibaren. Dolayısıyla her hikaye duyulmak ve ifade bulmak istediği için yazmak bence bunun bir parçası. Dolayısıyla o gözlem devam ediyor. Şöyle işlemiyor bende süreç. Karakteri şu anda yaratıyorum. Bu süreçte biraz insanları gözlemleyeyim değil de. Bu karakterde bu yaşıma kadar gözlemlediğim onca hikayeden neler vücut bulur? Dolayısıyla insanlığın ortak hallerinden neler vücut bulur? Biraz bu sorunun cevabını arıyorum aslında karakterleri yazarken. E, bu, bu yolculuğunuzda hani devam eden projeleriniz var mı? Çünkü bu hani bırakılacak bir şey değil. Hı hı. E, bir de gerçekten söyleşti beni etkileyen bir şey daha söylediniz. Ee, hani ben bir cevap bulmuş değilim bu insanlarla hep beraber cevap arıyoruz. dediniz. bu pek aslında duymadığımız bir şey. Genellikle bize habire çıkıp birileri reçete veriyor, tamam. Birlikte yol almak e, çok kıymetli bir şey. İşte e, e, Nietzsche'nin böyle buruzerde şundede efsane bir metafor var bununla ilgili. E, bunun arkadaşı yaralanıyor, habire sırtında taşıyor, onu taşıyor taşıyor. Bir gün gitti onu bir ağacın dibine bırakıyor. Ben artık seni sırtımda taşımak istemiyorum diyor. Bizim de böyle sırtımızda taşıdığımız çok insan var ama belki de gerçekten sizin ifade ettiğiniz gibi sırtımızda taşıyacağımız değil beraber yürüyeceğimiz insanlar ihtiyacımız var değil mi? Siz evet. de bunu e, güzel ifade ettiğiniz söyleşine. Teşekkür ederim. E, ben arayışlarımızın bizi bir araya getirdiğine inanıyorum. Yani elbette idealler var. Bir gün birlikte bir yer bulacağız ve o manzaralı düzlük yolun sonu olacak. Orada sonsuza kadar mutlu olacağız. İdealleri var. Belki insan olmanın bir parçası bu ama gerçekçi yaklaşırsam asıl yolculukta arayışların bizi bir araya getirdiğini ve ortak arayışlarımız varsa... Hayatımızın o döneminde değerlerimiz ortaksa, meselelerimiz ortaksa birbirimize el verip yürüyebildiğimizi hissediyorum. Buna inanıyorum. O yüzden yani e, hiçbir cevap bulmuş değilim. Bence yolda yürümeye devam etmek de böyle bir şey zaten. Aa, evet buldum burası diyeceğimiz bir yer varsa orası yolculuğun bittiği yer demek oluyor. Daha doğrusu bizim bitirdiğimiz bir yer oluyor orası. Sonuna kadar yürümeye devam ve o esnada da ortak arayışları paylaşabildiğimiz insanlarla birlikte yürümek. Ee, Söyleşite de dediğim gibi ben bireyleşme yolculuğunun bireysel yürüyecek bir şey olduğuna inanmıyorum. Ee, orada o kolektifin desteğini, ben de kendim olmak üzere bir yoldayım, sen de kendini olmak üzere bir yoldasın, birbirimize bu arayışta destek olabiliriz halini çok kıymetli buluyorum. Peki bu yolda yazmaya devam mı? Elbette. Ne evet. Ne ilk, ilk proje. sorunuz buydu. <gülüyor> ee, bir kolektif kadın kitabına yazdığım bir hikaye oldu en son. Ee, şimdi aynı zamanda henüz değil, Hı -hı. bir proje bu. Ee, aynı zamanda e, expressive writing yani Türkçe dışa vurumcu yazım gibi çevirebilirim belki İngiltere'deki bir akademiyle birlikte e, böyle bir çalışmaya başlıyorum ve Biraz daha insanların içinde ifade bulmamış hikayelerin bir takım yöntemlerle açığa çıkmasına destek olabilirsem ne mutlu. Şu an bu beni çok heyecanlandırıyor. Eşlik, eşlikçilik yapmak bu yönde en canlı proje bu. Çok teşekkür ediyorum Burcu Hanım. Açık Radyo'ya da konuk olduğunuz için ayrıca teşekkür ediyorum. Son bir cümleniz varsa programı kapatacağım artık. Kendine Ait'in sesini duyurmasına destek olduğunuz için çok teşekkür ediyorum ben. Bu benim için çok kıymetli. E, dilerim okurlarla bu vesileyle buluşursak ya öyle olacağına inanıyorum. E, yorumları almayı çok isterim. Belki onlarla da arayışlarımız ortaktır. Birbirimizin elini tutarız. Harika. E, sevgili dinleyiciler, Dünya'yı Okumak'ta yine programın sonuna geldik. Bugün Düşbaz yayınlarının çıkarttığı Kendine Ait. Kitabının yazarı Burcu Özel Katmer'le beraberdim. Ben Aytaç Timur. Açık Dergi için de dünyayı okumaktan hepinize iyi haftalar diliyorum. Pazar günkü seçimde de hepinizin en dikkatli böyle bu seçim biraz biraz da matematik hesabına döndü. Kolaylıklar diyorum. Lütfen oyunuz ne olursa olsun sandığa gidin. E, demokrasiye sahip çıkın. Ben Aytaç Timur. Dünya okumaktan bu akşamlık bu kadar. Önümüzdeki programda başka bir kitap, başka bir yazarla görüşünceye kadar. Hoşça kalın.